Üçüncü bölüm dördüncü kısım Emma ile birlikte basamakların üstüne düşmüş duran kapıyı basarak yukarı çıkıp fenere girdik. Bina son derece dik ve dar bir odadan oluşuyordu. Aslında burası devasa bir merdiven boşluğuydu. Ortasına döne döne yukarı çıkan bir merdiven vardı. Bu merdivenden 30 metre kadar yukarıdaki iskeleye çıkılıyordu. Golan'ın basamaklardan yukarı çıktığını duyuyorduk ama... İçerisi tepeye varmasına ne kadar kaldığını göremeyecek kadar karanlıktı. Merdivenin baş döndürücü yüksekliğine bakarak, onu görebiliyor musun diye sordum. Cevap olarak bir el silah sesi ve yanımdaki duvarda seken mermi geldi. Hemen ardından bir başkası ayağımın dibinde yere saplandı. Kalbim küt küt atarak geri çekildim. Gel buraya, diye bağırdı Emma. Kolumdan tuttuğu gibi beni tam merdivenin altına doğru çekti. Golan'ın atışlarının burada bizi vurmasına imkan yoktu. Dalgalı denizdeki bir tekne gibi sallanan merdivende birkaç basamak çıktık. Emma, ''Bu merdiven çok korkunç.'' diye bağırdı. Trabzon'a sımsıkı yapıştığı için parmak eklemleri bembeyaz belirmişti. ''Düşmeden yukarı çıkmayı becersek bile bizi vuracak. Biz yukarı çıkamazsak belki onu aşağı indiririz.'' Olduğum yerde ileri geri sallanmaya... Trabzan'ı sıkıca sarsıp basamaklarda tepinmeye başladım. Emma bir an delirmişim gibi baksa da ne yaptığımı anlayınca o da benimle birlikte tepinip sallanmaya başladı. Kısa bir süre sonra merdiven zangır zangır sallanıyordu. Ya olduğu gibi aşağı inerse? Umarım inmez. Daha sert sallamaya devam ettik. Tepeden bir sürü vida ve civata düşüyordu. Merdiven öyle şiddetli sarsılıyordu ki tutmakta zorluk çekiyordum. Golan'ın bir sürü küfür haykırdığını işittim. Derken paldır küldür aşağı inen bir cisim yakınımıza düştü. Önce aman tanrım ya kafes düştüyse diye düşündüm ve hızla Emma'nın yanından aşağı inip durumu anlamak için ereğe eğildim. Ne yapıyorsun diye bağırdı Emma. Vuracak seni. Hayır vuramaz deyip zafer kazanmış gibi Golan'ın silahını havaya kaldırdım. Onca atıştan dolayı kızgın durumdaki silah bana bayağı ağır gelmişti. İçinde mermi olup olmadığını ve bu yarı karanlıkta nasıl kontrol edeceğimi bilmiyordum. Dedemin bana verdiği az sayıdaki atış dersinden işime yarayacak hususları boş yere hatırlamaya çalıştım. Fakat aklıma bir şey gelmeyince sonunda basamakları çıkıp Emma'nın yanına geldim. Tepede kısılıp kaldı. Yavaş hareket etmeliyiz. Onu ikna etmeye çalışalım. Yoksa kuşların ne yapacağını bilemeyiz. Emma dişlerini sıkarak ben onu öbür tarafa gitmesi için ikna edeceğim dedi. Tırmanmaya başladık. Aşırı derecede sallanan merdiven çok dar olduğu için ancak tek sıra haline çıkabiliyorduk. Başımızı basamaklara vurmamak için öne eğilmiştik. Aşağı düşen vidaların hayatı bir noktaya ait olmaması için dua ediyordum. Tepeye yaklaştığımız zaman yavaşladık. Aşağı bakmayı cesaret edemiyordum. Sadece basamakların üstündeki ayaklarımı, sallanan trabzamdaki elimi, ve silahı tutan öbür elimi görüyordum. Başka hiçbir şey yoktu. Ani bir saldırıya karşı tetikteydim. Neyse ki beklediğim olmadı. Basamaklar başımızın hemen üstündeki taş iskele de sona eriyordu. Gecenin ısran soğuğunu hissediyor ve rüzgarın ıslık çalan sesini duyuyordum. Silahı ileri doğru tutup çıktım. Gergin ve kavga etmeye hazırdım fakat golün ortalıkta yoktu. Bir yanımda kalın bir camın içindeki kocaman ışık vardı. Bu kadar yakından parlayınca körleştirici bir etki yapıyordu. O yüzden ışık yanımdan geçtikçe gözlerimi kapamaya mecbur kalıyordum. Öbür yanımda ise ince bir parmaklık vardı. İskelenin ucu boşluğa açılıyordu. On kat yüksekliğindeki bir boşluktan sonra aşağıda kayılar ve dalgaların köpürdüğü deniz görülüyordu. Dar geçide çıkıp dönerek Emma'ya elimi uzattım. Sırtımızı lanmanın sıcak camına yasladık. Önümüzde ise soğuk rüzgar vuruyordu. Kuş yakında diye fısıldadı Emma. Onu hissediyorum. Bileğini çevirince kızgın ve kırmızı bir ateş topu parladı. Alevin rengi ve yoğunluğundan dolayı Emma'nın bu kez etrafı aydınlatacak bir ışık değil, bir silah meydana getirdiği belliydi. İkiye ayrılalım dedim. Sen şu taraftan git, ben de bu taraftan dolaşayım. O zaman bizi atlatamaz. Korkuyorum Jacob. Ben de ama yaralı durumda ve silahı bizde. Başımı sallayıp kolumu tuttu. Sonra dönüp uzaklaştı. Ben yavaşça lanmanın etrafını dolaştım. Dolu olup olmadığını bilmediğim silahı sıkıca elimde tutuyordum. Öbür taraftaki manzara yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Golan'ın sırtını parmaklığa yaslamış ve başını öne eğmiş vaziyette yere oturmuştu. Kafes dizlerinin arasında duruyordu. Bununun yan tarafındaki kesikten kan akıyordu. Ince kırmızı şeritler göz gibi aşağı süzülüyordu. Kafesin tellerine küçük kırmızı bir ışık iliştirilmişti. Her birkaç saniyede bir yanıp sönüyordu. Ona doğru adım attığım sırada beni fark edip başını kaldırdı. Yüzü kurumuş kan lekeleriyle doluydu. Beyaz gözlerinden biri kıpkırmızı olmuştu. Ağzının kenarlarında tükürük birikmişti. Bir elinde kafesi tutup sendeleyerek kalktı. ''Yere koy onu.'' Söz dinler gibi eğildi fakat birden öbür tarafa koşmaya başladı. Bağırıp arkasından koştum. Fenerin etrafına dönüp gözden kaybolduğu anda Emma'nın avucundaki alevin ışığının betona vurduğunu fark ettim. Golun uluyarak gerisin geri bana doğru geldi. Saçlarından duman tutuyordu ve koluyla yüzünü kapamıştı. ''Dur.'' diye bağırdığım anda kapanı kısıldığını anladı. Kafesi havaya kaldırıp kalkan gibi önünde tuttu ve tehlikeli biçimde salladı. Kuşlar çığlık çığlığa tellerin arasından onun elinin gagaladılar. Golun, istediğiniz bu mu diye bağırdı. Devam edin, yakın beni. O zaman kuşlar dayanar. Ateş edersem kafesi aşağı atarım. Kafandan vurursam atamazsın. Bir kahkaha attı. İstesem bile silah çekemezsin sen. Unuttun galiba. Ben senin zavallı hassas ruhunu yakından biliyorum. Ateş edersen kabuslar görürsün. Durumu gözümde canlandırmaya çalıştım. Parmağımı tetiğe koyup çekiyorum. Ve geri tepmeyle birlikte korkunç bir patlama oluyor. Bunda bu kadar zor ne vardı? Elim bunu düşünürken bile niye titriyordu? Dedem kaç tane yaratık öldürmüştü? Onlarca mı? Yüzlerce mi? Şimdi benim yerimde o olsa, golun daha sersemlemiş bir halde parmaklığa yaslandığı zaman vurulmuş ve çoktan ölmüştü. Saniyenin onda biri bile korkakça bir kararsızlık göstersem, himbirinlerin hayatına mal olabilirdi. Devasa lamba dönerek yanımızdan geçerken bizi ışığa boyup, bembeyaz parlayan birer hayalete çevirdi. Yüzü ışığa dönük olan golun gözlerini kısıp başını çevirdi. İşte bir fırsat daha kaç diye düşündüm. Koş kafesi yere ve bizimle gel diye konuştum. Başka kimsenin canının yanması gerekmiyor. Bilmiyorum dedi Emma. Milard dediğini yapmazsa o zaman yeniden düşünürüm. Beni öldürmek mi istiyorsun diye sordu Gollum. İyi, öldür o zaman. Ama bu durumda kendi başınızı belaya sokmak bir yana kaçınılmaz olanı biraz geciktirirsin o kadar. Artık sizi nasıl bulacağımızı biliyoruz. Benim gibi bir sürü kişi daha geliyor. Seni temin ederim ki onların vereceği zarar yanında benim arkadaşına yaptığım düpetüz merhametli bir davranış gibi kalır. Emma bitti mi? diye konuşurken havucundaki alevden gökyüzüne minik kıvılcımlar fışkırdı. Çabuk olacağını kim söyledi? Golum kafesi göğsüne doğru çekerek size söyledim. Onları öldürürüm dedi. Emma ona doğru bir adım attı. 88 yaşındayım. Hiç da diye ihtiyacım varmış gibi görünüyor muyum? Yüzünde ne yapacağı kestirilemez sert bir ifade vardı. O kadının kanatları altından kurtulmaya ne zamandan beri can attığımızı söyleyemem. Yemin ederim. Bize iyilik yaparsın. Golun başını iki de bir ileri geri oynatıp gergin bir ifadeyle bizi süzüyordu. ''Acaba dediklerine ciddi mi?'' Bir an gerçekten korkmuş gibi görünse de ''Palavra atıyorsun.'' Niye konuştu? Bunun üzerine Emma, avuçlarını birbirine sürtüp yavaşça aralayınca bir alev hüzmesi yayıldı. ''Görelim bakalım.'' Emma'nın bu oyunu ne kadar sürdüreceğinden emin değilim ama kuşlar tutuşmadan ya da kafes aşağı doğru fırlatılmadan önce harekete geçmeliydim. ''Bize o yimbreyinlerden ne istediğini söyle.'' Belki o zaman seni rahat bırakır dedim. Sadece başladığımız işi bitirmek istiyoruz. Bütün istediğimiz bu. Emma, deneyi kastediyorsun dedi. Bir kere denediniz. Başınıza gelenleri gördünüz. Kendinizi canavara çevirdiniz. Evet. Ama her şey ilk seferinde başarıya ulaşsa, o zaman hayat ne kadar mükemmel olurdu. Golun güldü. Bu kez şu iki hanımefendi gibi zamanı en iyi müdahale edenlerin yeteneklerini kullanacağız. Bu kez hata yapmayacağız. Nerede hata yapıldığını anlamak için tam yüzyılımız var. Görmüşe bakılırsa tek ihtiyacımız daha büyük bir tepkimeydi. Daha büyük tepkime mi? Geçen sefer Sibirya'nın yarısına havayı uçurdunuz. Azametli bir tavırla Asılacaksan bile İngiliz sicimiyle asılacaksın dedi. Korus'un rüyasında gördüğü kül bulutlarını, yanıp kavrulmuş yeryüzünü hatırladım ve o zaman ne gördüğünü anladım. Yaratıklarla boş ruhlar bu kez başarısız olurlarsa, yaptıkları hasar bin kilometrelik ıssız bir ormandan ibaret kalmayacaktı. Fakat başarırlar ve kendilerini hep olmayı düşedikleri ölümsüz yarı tanrılara çevirirlerse, bunu hayal etmek bile beni ürpertmeye yetmişti. Onların boyunduruğu altında yaşamak, Cehenneme gitmekten beter olurdu. Işık tekrar yanımızdan geçti ve Gollum'un gözleri bir kez daha kamaştı. Üstüne atılmak üzere hazırdım ama bu fırsatta çok çabuk geçti. Önemli değil dedi Emma. İstediğin bütün yumruyenleri kaçır. Sana asla yardım etmezler. Edecekler. Yoksa hepsini teker teker öldürürüz. O da işe yaramazsa o zaman sizi teker teker öldürüp onlara seyrettiririz. Delisin sen dedim. Kuşlar paniğe kapılıp çığlık atmaya başladılar. Golun onların sesini bastıracak şekilde bağırdı. Hayır, esas delilik sizin gibi sırı dışıların dünyaya hükmetmesi yerine saklanması. Ölüme egemen olmak varken ona teslim oluyorsunuz. Sıradan insanoğlunun genetik çöplüğünün sizi yer altına sürmesine izin veriyorsunuz. Oysa onları kolayca köleniz yapabilirsiniz. Zaten onlar buna layık. Her cümleyi söyledikçe kafesi sertçe sallıyordu. Esas bu delilik. Kes şunu diye bağırdı Emma. Demek senin için önemli. Golun kafesi daha hızlı sallamaya başlamıştı. Birden kafesin tellerine bağlanmış olan küçük ışık, İki kat parlaklaşmıştı. Golun başını çevirip arkasındaki karanlığa baktı. Sonra Emma'ya dönüp ''Onlar istiyor musun?'' ''Al'' diyerek gerildi ve kafesi onun suratına salladı. Emma çığlık atarak yere sindi. Golun kafesi bir disk atıcı gibi sallamaya devam etti. Sonunda kafesinden kurtulup parmaklığın üstünden boşluğa fırladı ve gecenin karanlığına karıştı. ''Ben bir küfür savururken'' Emma çığlık çığlığa parmaklığa koşarak denize doğru yol alan kafesi görmeye çalıştı. Bu şaşkınlık anından yararlanan golun üstüme atlayıp beni yere serdi. Önce mideme ardından çeneme birer yumruk indirdi. Bayılacak gibi olmuştum ve nefes alamıyordum. Elimdeki silahı almaya çalıştı. Silahı kaptırmamak için gücümün her zerresiyle direniyordum. Onu bu kadar çok almak istediğine göre dolu olmalıydı. Silahı parmaklığın üstüne atmaya çalışsam da sıkıca kavradığı için buna imkan bulamadım. Emma adi herif diye bağırıyordu. Derken ellerinden alevler fışkırarak arkadan geldi ve Golo'nun boynuna sıkıca sarıldı. Golo'nun boynunun kızgın bir ızgaranın üstüne konmuş soğuk bir et parçası gibi hışırdadığını hissettim. Adam inleyerek üstümden kalkarken ince saçları tutuşmuştu. Birden Emma'nın boğazına sarıldı. Saçlarının yanmasını aldırış etmeden, enma son nefesini verene kadar sıkmaya niyetli görünüyordu. Ayağa fırladım ve silahı iki elimle birden tutarak ona nişan aldım. Bir an için olsun, sakin olmalıydım. Zihnimi boşaltıp kolumu kıpırdatmamaya çalıştım. Omzumdan arpaca, oradan da hedefe, yani bir insanın başına uzanan hayali bir çizgi çektim. Hayır, bu bir insan değil, sefil bir mahluktu bir yaratıktı. Dedemin öldürülmesini ayarlamış, benim kötü yaşanmış olsa da nacizane hayat dediğim kavramı paramparça etmişti. Beni bu odaya ve bu anı taşımıştı. Onun kadar sefil olmayan ve şiddet kullanmayan insanlar da ben ne yapacağıma karar verecek kadar büyüdüğümden beri benim yaşamama müdahale edip benim adıma karar vererek buraya sürüklenmemde pay sahibi olmuştu. Şimdi ellerini gevşet. Derin bir nefes al ve tut. Artık bu gidişatı tersine çevirecek bir fırsatım vardı. Kaçmakta olduğunu hissettiğim ufacık bir fırsat. Şimdi tetiği çek. Silah elimde adeta sıçradı. Yer yarılmasını andıran patlaması öyle ani ve şiddetliydi ki gözlerimi yummuştum. Gözlerimi açtığımda her şey garip biçimde donmuş gibiydi. Golun Emma'nın arkasında ellerini onun boğazına kilitlemiş, parmaklığa doğru sürüklemeye çalıştığı halde ikisi de birer bronz heykel andırıyordu. Yoksa Yimbrinler tekrar insan haline gelip bize büyü mü yapmıştı? Fakat birdenbire her şey hareketlendi ve Emma sıyrılıp kurtulurken Golun arkaya doğru sendelemeye başladı. Derken tökezleyip boş bir çuval gibi parmaklığın üstüne çöktü. Şaşkınlık içinde bana bakıyordu. Ağzını açıp bir şeyler söylemeye çalışsa da beceremedi. Ellerinin gırtlağında açılan madeni bir para büyüklüğündeki deliğe götürdü. Parmaklarının arasından fışkıran kan, kollarından aşağı süzülüyordu. Az sonra tutunacak gücü kalmadı ve geriye devrilerek karanlığın içinde gözden kayboldu. Kolunu daha aşağı düşer düşmez unutmuştuk. Emma parmağın edenizi gösterip, orada... ''Orada!'' diye bağırdı. Gösterdiği noktaya bakıp gözlerimi kısınca dalgaların üstünde sallanan cılız kırmızı ışığı zar zor seçebildim. Kendimizi merdivene attığımız gibi zangır zangır sallanan basamaklardan hızla aşağı indik. Kafesi batmadan önce kurtaracağımıza pek umudumuz yoktu ama yine de histerik biçimde yakalamak için koşuyorduk. Dışarı fırladığımızda Brovin'in sargılar içindeki milardın yanı başında olduğunu gördük. Milard bir şeyler bağırsa da ne dediğini işlemedim. Yine de onun hayatta olduğunu anlamamıza yetmişti. Emma'yı omzundan yakalayıp bir kayaya bağlı duran kanoyu gösterdim. Ne yazık ki fenerin ters tarafında ve çok uzaktaydı. Bunun üzerine Emma beni denize doğru çekti. Koşarak suya atladık. Soğuğu neredeyse hissetmiyordum. Bütün düşündüğüm kafese dalgaların içine gözden kaybolmadan ulaşabilmekti. Kocaman kara dalgalar suratımıza çarptıkça su yutuyor ve güçlükle kulaç atıyorduk. Uyarı ışığının ne kadar uzakta olduğunu kestirmek güçtü. Karanlık bir okyanusun ortasında sadece küçücük bir nokta görünüyordu. Işık havaya yükselip alçalıyor, uzaklaşıp yakınlaşıyordu. İki kez gözden kaybedip durmak zorunda kaldık. Deli gibi etrafı kulaçana derken tekrar gördük. Kuvvetli akıntı, Kafesi ve bizi açık denize doğru sürüklüyordu. Kısa zamanda yakalayamazsak, kollarımıza derman kalmayacak ve boğulacaktık. Bu ölümcül düşünceyi elimden geldiğince uzun bir süre kendime sakladım. Fakat ışık üçüncü kez gözden kaybolup uzun bir süre karanlık denizin neresinde olduğunu fark edemeyince, ''Geri dönmeliyiz.'' diye bağırdım. Emma beni dinlemiyordu bile. Benim önümde kulaç atarak açık denize doğru yüzüyordu. Çıktığı ayaklarını tutmaya çalıştım ama tekmeleyerek elimden kurtuldu. Kayboldu. Bulamayacağız onları. Kes sesini diye bağırdı. Zorla nefes almasından en az benim kadar tükendiğini anlamıştım. Kes sesini de etrafa bak. Onu yakalayıp yüzüne bağırdım. Bunun üzerine beni tekmelemeye başladı. Onu bırakmayacağımı ve kendisinin de kurtulamayacağını anlayınca ağlamaya... Umutsuzca indemeye başladı. Onu fenere doğru çekmeye çalışsam da taş gibi ağırlaşmıştı ve beni aşağı doğru çekiyordu. Yüzmelisin diye bağırdım. Yoksa boğulacağız. Ve birdenbire onu gördüm. Son derece cılız bir kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Yakında deniz yüzeyinin hemen altındaydı. Önce hayal gördüğümden korkarak bir şey söylemedim. Fakat ışık yine yanıp sönmüştü. Emma sevinçle bağırdı. Görünüşe bakılırsa kafes başka bir batığın üstüne konmuştu. Yoksa su yüzeyine bu kadar yakın batmadan nasıl duracaktı? Hem daha yeni battığı için kendi kendime kuşların daha canlı olduğunu söyledim. Kafesin olduğu yere doğru yüzüp dalmak için hazırlandık. Hoş, dalmak için yeterli nefesimiz kaldığından şüphedeydim. Derken çok garip bir şekilde kafes bize doğru yükselmeye başladı. Ne oluyor diye bağırdım. Enkaz mı var burada? Olamaz. Burada başka enkaz yok. Öylesine ne demek oluyor bu? Sanki uzun, devasa ve gri bir balina su üstüne çıkıyor gibiydi. Veya aşağıda bir hayalet gemi vardı ve aniden meydana gelen güçlü bir patlamayla birlikte yükselmeye başlamıştı. O yene doğru yüzmeye çalışsak da Gelgit kapılmış kapılmış boş bir cisimden farkımız yoktu. Derken suyun altındaki her neyse ayaklarımıza değdi ve biz de yükselmeye başladık. Cisim bir tür mekanik canavar gibi tıslayıp tangırdayarak sudan çıktı. Her yöne hızla akan köpüklerin altında kalmıştık. Dalgaların çarpmasıyla birlikte metal plakalardan oluşan sert zemine savrulduk. Denize düşmemek için parmaklarımızı plakaların arasına geçirdik. Tuzlu suda gözlerimi kısarak bakınca kafesin canavarı sırtındaki bir büyük diğeri küçük iki yüzgeci andıran çıkıntıların arasında durduğunu gördüm. O sırada fenerin ışığı dönerek bizim bulunduğumuz tarafa vurunca bunların yüzgeç değil bir kule ve güverteye sabitlenmiş bir makinenin tüfek olduğunu gördüm. Bu cisim bir canavar, bir batık veya balina değildi. ''U bot bu'' diye bağırdım. Tam ayaklarımızın altına yükselmesi tesadüf değildi. Golunun beklediği bu olsa gerekti. Emma çoktan ayağa kalkmış, güvertede kafese doğru koşuyordu. Bense bin bir güçlükle doğrulabildim. Tam koşmaya başladığım anda güverteye vuran bir dalga ikimizi de yere yıktı. Bir bağırtı duyunca dönüp baktım. Kulenin kapağından çıkan gri üniformalı bir adam bize elindeki silaha doğrultmuştu. Birden yağmur gibi yağmaya başlayan mermiler, güverteyi çekiç gibi dövdü. Kafes bizden çok uzaktaydı. Ona ulaşamadan delik deşik olacaktık. Buna rağmen Emma'nın onu almaya çalıştığını gördüm. Kuş üstüne doğru atladım. Birlikte güvertenin yanından denize düştük. Karanlık suda gözden kaybolmuştuk. Suyu delen mermiler, kabarcıklar çıkararak dibi boyluyordu. Tekrar su üstüne çıktığımızda, Emma beni yakalayıp çığlık çığlığa neden yaptın bunu diye hesap sordu. Kafesi neredeyse almıştın. Kendimi onun ellerinden kurtararak seni öldürmek üzereydü dedim. O sırada aklıma Emma'nın bütün dikkatini kafese verdiği için adamı fark etmediği geldi. Güvertede hızlı adımlarla kafese doğru yürüyen adamı gösterdim. Kafesi kaldırıp hızla salladı. Kafesin kapağı açıldı. Ve bir an içinde bir kıpırtı görür gibi oldum. Demek hala umut beslemek için neden vardı. O anda fenerin ışığı ortalığı gündüz gibi aydınlattı. Parlak ışık altında askerin yüzünü ayrıntılı şekilde görebilmiştim. Haince sırtan adamın gözleri sonsuz bir derinliğe açılır gibi boştu. Bu adam da yaratıktı. Yaratık elini kafesin içine sokup tek başına kalan sırıl sıklam kuşu çıkardı. O sırada kuleye çıkan bir başka asker ıslık çalınca elinde kuşla o yana doğru koştu. Adam kuleden içeri girince denizaltı büyük bir sarsıntı ve tıslamayla daldı. Etrafımızdaki su kaynıyor olmuş gibi çalkalanıp köpüklere boğuldu. Emma'ya, hemen yüz yoksa bizi de aşağı çekecek diye bağırdım. Fakat beni duymamıştı bile. Gözleri bir noktaya kilitlenmişti. Denizaltının dümeninin ardında bıraktığı karanlık suya dikkatle bakıyordu. Derken Umukta'ya doğru yüzmeye başladı. Emma'yı durdurmaya çalışsam da iterek elimden kurtuldu. Biraz sonra denizaltının uğultusunu bastıran tiz bir çığlık duyuldu. Bu bayan Pregren'indi. Yanına ulaştığımızda dalganın üstünde çırpınıyor, başını suyun üstünde tutmak için mücadele ediyordu. Bir kanadının çırpmasına rağmen öbürü kırılmış gibi görünüyordu. Emma onu avucuna aldı. Bunun üzerine artık dönmemiz gerektiğine bağırdım. Kalan azıcık gücümüzle yüzmeye başladık. Arkamızda denizaltının dibe dalmasıyla yarattığı boşlukta kocaman bir girdap oluşmuştu. Deniz bu boşluğu doldururken biz de yutmaya çalışıyordu. Neyse ki yanımızda kanatlı bir zafer ya da en azından kısmı bir zafer semgesi vardı. O bize bu dağ dışı akıntıya karşı mücadele edecek gücü vermişti. Az sonra Brovin'in bize seslendiğini duyduk. Bu güçlü kuvvetli arkadaşımız dalgaları yararak geldi ve bizi kurtuluşumuza doğru çekip götürdü. Artık sakinleşmiş göğün altında soluk soluğa kayaları uzanarak kendimize gelmeye çalıştık. Aşırı yorgunluktan zangır zangır titriyorduk. Milardla Brovin'in bize soracağı çok soru olmasına rağmen, Bizim cevap verecek takatimiz yoktu. Golan'ın aşağı düştüğünü, denizaltının yukarı çıkıp sonra dalmasını, Bayan Pregren'in denizden çıkarken, Bayan o geride kaldığını görmüşlerdi. Dolayısıyla öğrenmek istediklerini zaten öğrenmişlerdi. Bize sımsıkı sarıldılar ve titrememiz geçene kadar bırakmadılar. Browin kuşu ısınması için gömleğinin altına sokmuştu. Biraz kendimize gelince, Emma'nın kanosuna binip kıyıya doğru kürek çektik. Kıyıya yaklaştığımız zaman, bütün çocuklar bizi karşılamak için suya girip yanımıza geldiler. Silah sesleri duyduk. O acayip tekne neydi? Bayan Piregrin nerede? Tekneden inince, Brovin gömleğinin ucunu kaldırıp, büzüşmüş durumdaki kuşu gösterdi. Çocuklar etrafımıza toplanınca, Bayan Piregrin gagasını kaldırıp, Bitkin olsa bile yaşadığını göstermek için öttü. Ortalığı sevinç çığlıkları kaplamıştı. Hak, başardınız diye bağırdı. Olü bir yandan dans ediyor, diğer yandan şarkı söylüyordu. Kuş, kuş, kuş, emma ilacık yapıp kuşu kurtardılar. Fakat kutlama kısa sürdü. Hem baya vakitin yokluğu hem milardın telaş uyandıran durumu çabucak fark edildi. Sarkısı sıkı sıkı sarılmış olmasına rağmen epey kan kaybettiğinden hassizleşmişti. Eno kendi paltosunu onun üstüne örterken Fion'un beresini uzattı. Emma, seni kasabadaki doktora götürelim dedi. Milard, saçmalama diye karşılık verdi. Adam hiç görünmez bir çocuğa batmamıştır. Hem baksa bile ne yapacağını bilemez. Ya yanlış yere pansuman yapar ya da çığlığı basıp kaçar. Emma, çığlık atarak kaçarsa sorun yok dedi. Döngü başa döndükten sonra bir şey hatırlamaz. Etrafa baksana. Döngünün bir saat önce yeniden ayarlanması lazımdı. Milard haklıydı. Gökte artık gürültü kalmamıştı. Savaş sona ermişti. Bununla birlikte, uzaklarda bombardımanın yarattığı dumanlar bulutlara karışmaya devam ediyordu. Eno. Bu iyi değil deyince herkes sustu. Milart, her neyse dedi. Lazım olan bütün malzeme evde. Bana biraz ladonum verip yarayı alkolle silin yeter. Sadece deriyi sıyırmış. Üç gün içinde sapasağlam olurum. Brovin, kumda benekler yaratan kan damlalarını göstererek, ama yara hala kanıyor dedi. Öyleyse şu lanet olası turniki biraz daha sık. Brovin sargıyı sıkınca Milard bir an acıyla bağırdı. Herkes bir anda gerilmişti. Derken Milard kızın kolları arasında bayılıverdi. Claire durumu iyi mi diye sordu. Eno kendinden geçti hepsi o dedi. Göründüğü kadar dayanıklı değil. Şimdi ne yapacağız? Olive Bayan Pringman'a soralım dedi. Eno doğru dedi. Onu yere koyalım da eski haline dönsün. Kuş durumundayken ne yapmamız gerektiğini dördürü söyleyemez. Bunun üzerine Brovin onu kuru bir kum tepeciğine koydu. Hepimiz açılıp beklemeye başladık. Bayan Peregrin birkaç kez zıplayıp sağlam kanadını çırptı, ardından tüylü başını birkaç kez sağa sola çevirip gözlerini kırparak bize baktı. Fakat hepsi bundan ibaretti. Kuş olarak kalmıştı. Emma, belki seyredilmek istemiyordur dedi. Sırtımızı dönelim. Hepimiz onun etrafını bir halka oluşturarak sırtımızı döndük. Olive, Şimdi tamam bayan Pee dedi. Kimse bakmıyor. Bir dakika sonra Hak arkaya göz attı. Hayır, hala kuş. Claire, Belki çok yorgun düştüğü ve üşüdüğü için olmuyor dedi. Diğerleri bunu mantıklı bulunca, Eve geri dönmeye karar verdik. Elimizdeki malzemeyle milarda tedavi edecektik. Bir yandan da hem müdürenin hem döngünün normale dönmesini dileyecektik.